Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği zirvesinde Çin ilk kez atmosfere saldığı karbondioksit oranını düşüreceğini açıkladı. Zirvede konuşan Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli, iklim değişikliğine karşı ciddi önlemler alacaklarını söyledi. Dünyanın en çok karbon salımı yapan olan ülkesi olan Çin'in hedefi 2020 yılında karbon salımını 2005'tekinin yarısına düşürmüş olmak. Dünyanın en fazla karbon salımına neden olan ikinci ülkesi ise Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karbon salımını azaltmada başı çekmesi gerektiğini dile getirdi. Ve iklim değişikliği onu durdurmak için yapılan uluslararası çabalardan daha hızlı ilerliyor dedi. Zirve 2009'da Danimarka'da yapılan ve başarısız olan zirvenin ardından iklim değişikliği konusunda yapılan ilk en önemli toplantı oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon gelecek yıl Fransa'da yapılacak olan toplantıda artık yeni bir uluslararası iklim değişikliği anlaşmasının imzalanmasını amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl hazırlanan ve Bozcaada'nın neredeyse %90'ında yapılaşmayı öngören ve ada halkı tarafından iptali için dava açılan imar planı bu sefer yenilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013 yılında Bozcaada için yeni bir 1 bölü 25 bin ölçekli Nazım İmar Planı hazırlamıştı. Plan adanın %90'ını kapsayan tarımsal alanları bağ evi ve tarımsal fabrika adı altında yapılaşmayı açmayı öngörüyordu. Planın Bozcaada'yı şantiye alanına çevireceğini savunan Bozcaada halkı planın iptal edilmesi için yargıya başvurdu. Ancak 1 bölü 125 binlik ölçekli planla ilgili iptal davası devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 20 Ağustos 2014 tarihinde Çanakkale ve Balıkesir'in tamamını kapsayan yeni bir 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı hazırladı. 8 Eylül 2014 tarihinde askıya çıkan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı da tıpkı 1/25.000 ölçekli plan gibi Bozca Adası'nın neredeyse %90'ını imara açıyor. Yeni plan Türkiye'nin en önemli doğal sit alanlarından biri olan Bozca Adası'nın tarım alanlarını Bağ Evi adı altında imara açarken ekolojik yapısıyla dikkat çeken akvaryum koyunu kentsel gelişim alanı ile turizm tesis bölgesi adı altında imara açıyor. Yeni hazırlanan 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planının Bozca adayı rant alanına çevireceğini söyleyen Bursa Şehir Plancıları Odası Başkanı Hakan Karademir, planı incelediğimizde adanın güney kıyıları ile tarım alanlarının yapılaşmaya açıldığını görüyoruz ayrıca, Ada için 2040 yılında öngörülen 11 bin kişilik nüfusu düşündüğümüzde planın tamamen rant odaklı bir anlayışta hazırlandığını söylemek mümkün. Çok özel tarımsal topraklara sahip olan Bozcaada'nın tarihsel kimliği, özgün mimarisi, sosyokültürel yapısı ile korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bozcaada'nın böyle bir plan ile ranta kurban gideceğini düşündüğümüz için şu anda askıda olan plana da itiraz edeceğiz diye konuştu. 17 Eylül'de NASA'nın yayınladığı araştırma sonuçlarına göre Kuzey Kutbu'ndaki erime 1978 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Toplamda yaklaşık 3 milyon metre kare kalanı kaplayan Kuzey Kutbu ile ilgili açıklamalarda bulunan NASA araştırmacısı Nathan Kurtz, bugüne dek Devletleri'nin 3'te 1'i oranında bir alanın eriyip yok olduğuna dikkat çekti ve uzun vadede bu kaybın, daha da büyük olacağını, bunun kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Danimarkalı Dünya Çevre Fonu Genel Sekreteri Gittes Zeyerberk daha önce kutupların erimesiyle ilgili yaptığı açıklamada çevreyle ilgili gelişmelerin olumsuz yönde ilerlediğine dikkat çekerek şu sözleri söylemişti. ''İklim değişikliğindeki gelişmeler kötü yönde ilerliyor. Buzulların bu kadar hızlı erimesi hayvanlar ve tabiat için bir felaket demektir. Buzlar eriyince Grönland'da buzlar kalmayacak ve hayvanlar yaşam yerlerini kaybedeceklerdir.'' Örneğin kutup ayıları, balinalar, fok balıkları, penguenler şimdiden zor durumdalar. Buzulların erimesi sadece hayvanları değil, insanları da çok etkileyecek geçtiğimiz yıl yaşadığımız sel felaketleri ve fırtınaları düşünün. Havalar değişiyor, daha çok insan ve hayvan can kaybediyor, İklim değişikliği yıldırım hızıyla ilerliyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Kızılderili kabilesi Navajo'lara vardığı anlaşma kapsamında, Topraklarının kötü kullanıldığı suçlamasıyla yönetime karşı dava yürüten kabileye 554 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar bir yerli kabileye ödediği en büyük miktar. Kabile Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin toplaklarındaki doğal kaynakları kötü yönetmekle suçluyordu. Bu suçlama 50 yıldan daha öncesine kadar uzanan dönemdeki uygulamaları kapsıyor. Kabile varılan anlaşmayla açtığı davadan vazgeçti. Amerika Birleşik Devletleri daha önce de Kızılderili kabileleriyle toprakları ve ürünlerinin kullanımı konusunda çeşitli anlaşmalar imzalamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük yerli kabilesi olan Navajo'ların yaklaşık 300 bin üyesi var. Kabilenin elinde bulunan yaklaşık 5.7 milyon hektarlık alan tarım, madencilik ve petrolle doğal gaz üretimi amacıyla Amerika Birleşik Devletleri yönetimine kiraya verilmişti. Navajo Kabilesi bu anlaşmanın kabilenin Amerika Birleşik Devletleri yönetimindeki gelecekteki uygulamalarıyla ilgili de ayrıca su ve uranyum kirliliğiyle ilgili muhtemel taleplerle dava etmekten alıkoymayacağını söylüyor. Demek ki bu mücadele devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Eric Holder ise anlaşmayı tarihi olarak değerlendirdi ve ABD ve Navajolar arasındaki Uzun süren anlaşmazlığı çözüme kavuşturduğunu söyledi. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl gelişecek. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.